İkinci kısım, İrhasat'tan ve Delail-i maksat şudur ki, Bitset-i Ahmediye'den evvel, zaman-ı fetrette kâhinler, hem o zamanın bir derece evliya ve arifi billah olan bir kısım insanları, Resûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâmın geleceğini haber vermişler ve ihbarlarını da neşretmişler, şiirleriyle gelecek asırlara bırakmışlar. Onlar çoktur.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 فَلَوْ مُدَّ عُمْرِي إِلَى عُمْرِهِ لَكُنْتُ lehu ve وَبْنَ ammin. Yani, ben Ahmet'in aleyhissalâtu vesselâm risaletini tasdik ediyorum. Ben onun zamanına yetişseydim, ona vezir ve ammizade olurdum. Yani, Ali gibi ona fedai bir hadim olurdum. İkincisi, meşhur Kus İbn-i Said'e ki, kavm-i Arab'ın en meşhur ve mühim hatibi, ve muvahit bir zat-ı ruşen zamirdir. İşte şu zatta bir dine bevi'den evvel Risalet-i Ahmediyeyi şu şiirle ilan ediyor. "Er fina Ahmeda hayra nebiyyin kad bu'itha salla aleyhi Allahu ma ajjalahu rakbun ve husa. Üçüncüsü Resulekem ve selamın ecdadından olan Kâbib bin Lüey Nubuette Ahmadiyyi Ali Salatu ve ilham eseri olarak şöyle ilan etmiş: "Ala qafletin yetin Nabiyyu Muhammedun, feyukbir akbaran cadokan habiroha." Yani, fütüeten Muhammed Nabi gelecek, doğru haberleri verecek. Dördüncüsü, Yemen padişahlarından Seif Ibn Ziyayen. Kütüb-i sabahkada Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın evsafını görmüş, iman etmiş, müstağ olmuş idi. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın cetti Abdulmuttalib Yemen'e kâfile-i Kureyş ile gittiği zaman Seif İbn Ziyezen onları çağırmış. Onlara demiş ki: İza ulide bi tihame veladun beyne katifeihi şame kanet lehul imame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 Hatice Kübra'nın amizadelerinden Bidayet-i Vahide Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam telaş etmiş. Hatice Kübra o hadiseyi meşhur Varaka İbn Nevfele hikaye etmiş. Varaka demiş: Onu bana gönder. Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Varaka'nın yanına gitmiş. Mebde-i vaziyeti hikaye etmiş. Varaka demiş: Beşşir ya Muhammed inni eşhedü enke ente'n-nebiyü'l-muntazar ve beşer bike İsa yani telaş etme o halet vahidir sana müjde intizar edilen nebi sensin İsa seninle müjde vermiş Altıncısı, Askalanül Himyeri nam arifi billah bi evvel Kureyşileri gördüğü vakit içinizde davân nübüvvet eden var mı yok derlerdi Sonra bir vaktinde yine sormuş: "Evet demişler. Biri dava nübüvvet ediyor. Demiş işte Alelem onu bekliyor. Yedincisi, Nasara ulemayi benamından İbnül ala, bir isetten ve peygamberi görmeden evvel haber vermiş. Sonra gelmiş Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ı görmüş demiş. Valledevi Ba Tekebil hakkkı Lakad Vacetü sıfatekefil inciili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 Manevi tevatür derecesinde kat'î bir surette tarihlere geçmiş ki Risaleti Ahmediyye Aleyhissalatu Vesselam'a haber verip mükerreren söylemiştir. İkincisi meşhur Şam kâhini Satih'tir ki kemiksiz, adeta ağzasız bir vücut, yüzü göğsü içinde bir acûbey-i hilkat ve çok da yaşamış bir kahindir. Gayipten verdiği doğru haberler o zaman insanlarda şöhret bulmuş.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 o sizin din ve devletinizi kaldıracak mealinde Kisra'ya haber göndermiş. İşte o satih, sarih bir surette ahir zaman peygamberinin gelmesini haber vermiş. Hem kâhinlerden Sevat İbni Karibit Devsi ve Hünafir ve Efasiye Necran ve Cizl İbni Cizl-Kindi ve İbni Halasatet Devsi ve Fatıma bint-i necariye gibi meşhur kâhinler, Siyer ve tarih kitaplarında tafsilen beyan ettikleri vecih üzere ahir zaman peygamberinin geleceğini o peygamber de Muhammed aleyhisselatu ve selam olduğunu haber vermişler. Hem Hazreti Osman'ın akrabasından Saad binti Türeyiz kahinlik vasıtasıyla ile Rasulükrema aleyhisselatu ve selamın nübüvvetini gayipten haber almış. Bidayeti İslamiyet'te Hazreti Osman'ın zinnûreine demiş ki Sen git iman et. Osman bidayette gelmiş, iman etmiş. İşte o saat o vak'aı böyle bir şiir ile söylüyor. Hedallahu asmanen bi kavli ilal lati biha vallahu yehdi ilal -hakli. Hem kahinler gibi hatif denilen, şahsı görünmeyen ve sessiz işitilen cinliler Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın geleceğini mükerreren haber vermişler. Ez cümle Zeyyab ibnü'l-Harise hatifi cinni böyle bağırmış. Onun ve başkasının sebebi İslam'ı olmuş. Ya deya bu ya deya bu İsmail acabe'l ucab. Buat Muhammedün bil kitabi yed'u bi Mekke fe Yine bir hatifi cinni Samiya ibnü Karretil Gatafaniye böyle bağırmış. Bazılarını imana getirmiştir. Ja al-hakku fesat'a ve dum mirbaatil fenkame. Bu hatiflerin beşaretleri ve haber vermeleri pek meşhurdur ve çoktur. Hem nasıl kâhinler hatifler haber vermişler, öyle de sanemler dahi ve sanemlere kesilen kurbanlar dahi Rasulü Ekrem aleyhisselatu vesselamın risaletini haber vermişler. Ez cümle kısa i meşhuredendir ki Mazen kabilesinin sanemi bağırıp demiş. Ha za'n-nebi'l-mursal ca'a Münzel diyerek Risaleti Ahmediyye'yi Aleyhissalatu Vesselam haber vermiş. Hem Abbas İbni Mirdas'ın sebebi İslamiyeti olan meşhur vaka şudur ki Dımar namında bir sanemi varmış. O sanem bir gün böyle bir ses vermiş. Avda Dimaru ve kana yu'badu muddatan qabla'l-beyani min'n-nebi Muhammed. Yani Muhammed gelmeden evvel bana ibadet ediliyordu. Şimdi Muhammed'in beyanı gelmiş, daha o dalalet olamaz. Hazreti Ömer İslamiyet'ten evvel saneme kesilen bir kurbandan böyle işitmiş. Ya el-zebih, amru necih, racul fasih, يقول la ilahe illallah. İşte bu numuneler gibi çok vakalar var. Mevsuk kitaplar kabul edip nakletmişler. Nasıl ki kahinler, arifi billahlar, hatifler, hatta sanemler ve kurbanlar Risaleti Ahmediyye'yi ve selam haber vermişler. Her bir hadise dahi bir kısım insanların imanına sebep olmuş. Öyle de bazı taşlar üstünde ve kabirlerde ve kabirlerin mezar taşlarında hattı kadim ile Muhammedun Muslihun Emin gibi ibareler bulunmuş. Onunla bir kısım insanlar imana gelmişler. Evet, hatt-ı ile bazı taşlarda bulunan Muhammedun Muslihun Emin, Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu ibarettir. Çünkü ondan evvel, zamanına pek yakın, yalnız yedi Muhammed ismi var, başka yoktur. O yedi adamın hiçbir cihetle, Muslihi i Emin tabirine liyakatları yoktur. Üçüncü kısım ilhasattan Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın veladeti hengamında vücuda gelen harikalardır ve hadiselerdir. O hadiseler onun veladetiyle alakadar bir surette vücuda gelmiş. Hem setten evvel bazı hadiseler var ki doğrudan doğruya birer mucizesidir. Bunlar çoktur. Numune olarak meşhur olmuş ve eimmiy hadis kabul etmiş ve sıhhatleri tahakkuk etmiş birkaç numuneyi zikredeceğiz. Birincisi, Velâdet i nebevi gecesinde hem annesi, hem annesinin yanında bulunan Osman ibnil Asın annesi, hem Abdurrahman ibni Afın annesinin gördükleri azim bir nurdur ki üçü de demişler: Veladeti anında biz öyle bir nur gördük ki o nur maşrık ve mağribi bizi aydınlattırdı. İkincisi, o gece Kabe'deki sanemlerin çoğu başı aşağı düşmüş. Üçüncüsü, meşhur kisranın eyvanı, yani saray-ı meşhuresi o gece sallanıp inşikak etmesi ve on dört şerefesinin düşmesidir. Dördüncüsü, Savanın takdis edilen küçük denizinin o gecede yere batması ve İstahrabad'da bin senedir daima işal edilen, yanan ve sönmeyen mecusilerin mâbud iptaz ettikleri ateşin veladet gecesinde sönmesi. İşte şu üç dört hadise işarettir ki o yeni dünyaya gelen zat ateş perestliği kaldıracak, Fars saltanatının sarayını parçalayacak, izni ilahiyle olmayan şeylerin takdisini men edecektir. Beşincisi, kendan veladet gecesinde değil fakat veladete pek yakın olduğu cihetle, o hadiseler de irhasat ahmediyedir ki Aleyhisselatu vesselam. Sûre-i Elmterakayfe'de Nasr kat'î ile beyan edilen vaka fildir ki Kâbe'yi tahrip etmek için Ebrehe namında Habeş meliki gelip Fil-i Mahmudi namında cesim bir fili öne sürüp gelmiş. Mekke'ye yakın olduğu vakit fil yürümemiş. Çare bulamamış, dönmüşler. Ebabil kuşları onları mağlup etmiş ve perişan etmiş, kaçmışlar. Bu kıssayı acibe tarih kitaplarında tafsilen meşhurdur. İşte şu hadise Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın delaili nübüvvetindendir. Çünkü veladete pek yakın bir zamanda kıblesi ve mevlidi ve sevgili vatanı olan Kâbe-i Mükerreme gaybi ve harika bir surette Ebrehe'nin tahribinden kurtulmuştur. Altıncısı, Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam küçüklüğünde Halime İsadiye'nin yanındayken Halime ve Halime'nin zevcinin şahitlikleriyle güneşten rahatsız olmamak için çok defa üstünde bir bulut parçasının ona gölge ettiğini görmüşler ve halka söylemişler ve o vakıa sıhhatle şöhret bulmuş. Hem Şam tarafına on yaşında yaşındayken gittiği vakit, bu heyrâ rahibin şehadetiyle bir parça bulut, Resul-i Ekrem başına gölge ettiğini görmüş ve göstermiş. Hem yine bir isetten evvel, Resul-i Ekrem bir defa Hatice-i Kübra'nın Meysere ismindeki hizmetkarıyla ticaretten geldiği zaman, Hatice-i Kübra, Rasul i Ekrem aleyhissalâtu vesselâmın başında, iki meleğin bulut tarzında gölge ettiklerini görmüş. Kendi hizmetkarı olan Meysere'ye demiş, Meysere dahi Hatice-i Kübra'ya demiş, bütün seferimizde ben öyle görüyordum. Yedincisi, nakli sahih ile sabittir ki, Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu bir bi'setten evvel, bir ağacın altında oturdu. O yer kuru idi. Birden yeşillendi. Ağacın dalları, onun başı üzerine eğilip, kıvrılarak gölge yapmıştır. Sekizincisi, Resûl-Ekrem aleyhissalâtu vesselâm ufak iken, Ebu Talib'in evinde kalıyordu. Ebu Talib, çoluk ve çocuğu ile onunla beraber yerlerse, karınları doyardı. Ne vakit o zat yemekte bulunmazsa, tok olmuyorlardı. Şu hadise hem meşhurdur, hem iyidir. hem Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın küçüklüğünde ona bakan ve hizmet eden Ümmü Eymen demiş. Hiçbir vakit Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam açlık ve susuzluktan şikayet etmedi ne küçüklüğünde ve ne de büyüklüğünde. Dokuzuncusu, Murdiyası olan Halimi Sadiyenin malında ve keçilerinin sütünde kabilesinin hilafına olarak çok bereketi ve ziyade olmasıdır. Bu vakıa hem meşhurdur hem kat iyidir. Hem sinek onu taciz etmezdi, onun cesedi mübarekine ve libasına konmazdı. Nasıl ki evladından olan Seyyid Abdülkadir Geylani Kut Sesiru Dahi ceddinden o hali irsiyet almıştı, sinek ona da konmazdı. Onuncusu, Resul Ekrem aleyhisselatu vesselam dünyaya geldikten sonra Bahusus Veladet gecesinde yıldızların düşmesinin çoğalmasıdır ki şu hadise 15. sözde kat iyen ile ispat ettiğimiz üzere şu yıldızların sukutu şeyatîin ve cinlerin gaybi haberlerden kesilmesine alamet ve işarettir. İşte madem Rasulü Ekrem aleyhisselatü ve vahiy ile dünyaya çıktı elbette yarım yamalak ve yalanlar ile karışık. Kâhinlerin ve gayipten haber verenlerin ve cinlerin ihbaratına set çekmek lazımdır ki vahye bir şüphe iras etmesinler ve vahye benzemesin. Evet, bir setten evvel kâhinlik çoktu. Kur'an nazil olduktan sonra onlara hatime çekti. Hatta çok kâhinler imana geldiler. Çünkü daha cinler tayifesinden olan muhbirlerini bulamadılar. Demek Kur'an hatime çekmişti. İşte eski zaman kâhinleri gibi. Şimdi de medyumlar suretinde yine bir nevi kahinlik Avrupa'da spiritizmacıların içlerinde baş göstermiş. Her neyse. El Hasıl Resulekem Aleyhissalatu Vesselam'ın nübüvvetinden evvel nübüvvetini tasdik ettiren ve tasdik eden pek çok vakıalar, pek çok zatlar zahir olmuşlar. Evet, dünyaya manen reis olacak. Haşiye. Evet, Sultan-ı Levlak-ı Levlak, -ı Levlak. Öyle bir reis ki 1350 senedir saltanatı devam ediyor. Birinci asırdan sonra her bir asırda La Acal 350 milyon tebaası ve rayeti vardır. Küre arzın yarısını bayrağı altına almış ve tebaası Kemali teslimiyetle ona her gün Salatü selam ile tecrid-i biyat ederek emirlerine itaat ederler. Ve dünyanın manevi şeklini değiştirecek ve dünyayı ahirete mezra yapacak ve dünyanın mahlukatının kıymetlerini ilan edecek ve cin ve inse saadet-i ebediyeye yol gösterecek ve fani cin ve insi idam-ı ebediden kurtaracak ve dünyanın hikmeti hilkatini ve tılsım-ı muğlakını ve muammasını açacak ve hâlik kainatın maksadını bilecek ve bildirecek ve o hâliki tanıyıp umuma tanıttıracak bir zat elbette o daha gelmeden her şey her nev her taife onun geleceğini sevecek ve bekleyecek ve hüsnü istikbal edecek ve alkışlayacak ve Halıkı tarafından bildirilirse o da bildirecek. Nasıl ki sabık işaretlerde ve misallerde gördük ki her bir nevi mahlukat onu hüsnü istikbal ediyor gibi mucizatını gösteriyorlar. Mucize lisanı ile nübüvvetini tasdik ediyorlar.